Bir bayanın saçına saçının renkli yani bir boyayla boyaması bu noktada acaba kınanın da bir evet. etkisi olur mu, abdestte engel olur mu diye bir sorusu var hocam. Şimdi bir defa saç boyamanın kendisi Hazreti Peygamber tavsiye etmiş, "Kan el Yahudu ve Nasara lays bagun fakalifuhum" demiş. Pek çok hadis var bu manada Yahudiler ve Hristiyanlar saçlarını boyamazlar, siz onlara muhalefet edin demiş. Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe, Osman idi ismi babasının, Mekke'nin fethinde Hazreti Peygamber Mekke'ye girdi. E, o zaman Ebu Kuhafe Mekke'deydi henüz. Efendimizin yanına getirdi Hazreti Ebu Bekir onu. Şöyle saçı sakalı bembeyaz idi Hazreti Ebu Bekir'in babası bembeyaz olmuştu. Ve Efendimiz dedi ki gayruhu ve sevat, Bunun saçının sakalının rengini değiştirin ama siyaha boyamayın dedi. Dolayısıyla saç boyama hatta erkekler için bile bizim örfümüzde çok fazla yok ama Türkiye'de insanın saçı sakalı efendim beyazladığı zaman örfümüzde çok fazla boyama yok yani. Ama Pakistan'daki Hindistan'daki siz Müslümanlara gidin orada bakarsınız ki insanlar saçlarını sakallarını yaşlı insanlar boyamışlar. Dolayısıyla bayan için de erkek için de bu mümkündür. Ancak şuna dikkat etmek lazım Piyasada e, genel itibariyle bildiğimiz kadarıyla boyaların kendisi saçın üzerinde bir hacim bırakmıyor. Sadece renk veriyor. Renk verdiği için gusul abdestinlere, normal abdestte de bir sakıncası yok. Kullanılabilir yani. Bir sakıncası yok. Ancak gençse, Hazreti Peygamber özellikle e, ihtiyarsa, özellikle Hazreti Peygamber siyah boya kullanılmamasını tavsiye etmiş. Alimlerimiz de bundan. Bazı mazeretler dışında siyah boyanın kullanılması tamamen siyah boyanın özellikle de insan kendi yaşlılığını gizlemek, insanları aldatmak, daha çok genç göstermek ve bundan da bazı menfaatleri varsa hoş olmadığını söylemişler. Ama bir genç düşünün yaşı 20-25 erkek olsun bayan olsun daha yaşı 20-25. İnsanın saç sakalı beyazlamaz normal şartlarda. Bir mazeret sebebiyle bir beyazlama söz konusu olmuşsa alimler demişler ki bu insanın özür sebebiyle efendim normal şartlarda beyazlamadığı saçını siyaha da boyamasına caiz demişler. Hatta demişler ki mesela savaş halinde Müslümanlar savaş halindeyse yine daha genç görünsünler dinç görünsünler diye siyaha bile boyayacağını söylemişler yine.